وخيرًا هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صوتي تدريس adresini okumasa dedindeyiz Kaldığımız yerden devam edeceğiz geçen hafta yani en son dersimizde Kitabut Tevhid şerhimizin en son dersinde Riyâ ile ilgili bahsi incelemiştik. Riyanın ne olduğu, ne manaya geldiği, riyanın büyüğü, riyanın küçüğü bunlarla ilgili ilim ehlinin söylediklerini sizlere aktarmış, nakletmiş idik. Bu hafta ise Muhallif Rahimahullah'ın tertibi üzere devam ede, ede geliyoruz. Kişinin ameliyle, yani yapmış olduğu salih ameller ile dünya hayatını dünyayı istemesi bunu iştireceğiz, alacağız. Müellif Rahim bu kitapta hatırlarsanız kitabın başlangıcında bize tevhidi anlattı, kelime-i tevhidin anlama geldiğini, faziletlerini anlattı. Sonra tevhidi Yerle bir eden kökünden söküp fırlatıp atan o en tehlikeli günahı anlattı. Ve anlatmaya da devam ediyor. Şirki bize açıklamaya çalış açıkladı. Tabii şirk tek bir surette, tek bir şekilde yapılmıyor. Öyle ameller var ki, insanların çoğu onun şirk olduğunu biliyor. Öyle ameller de var ki, insanlar onun şirk olduğunu bırakın bilmeyi, onun ibadet olduğunu zannederek içinde bulunuyor, boğuşuyorlar. İşte müellif rahim bizlere şirkin de tüm çeşitlerini, hemen hemen tüm çeşitlerini, ki bu kitapta sayılmayan da, bahsedilmeyen de, başka şirk çeşitleri de var. Bizlere çoğunluğunu, ameli, kavli, sözlü, kalbi şirk, e, türlerini açıklamaya çalıştı. Açıklamaya çalışmaya devam ediyor. Geçen hafta riyayı almıştık. En son dersimizde riyayı almıştık. Bu hafta ise Muallif Rahimahullah'ın da dediği gibi Bâbun mineşşirki iradetul insani bir amelihi el Kişinin ameliyle yani salih ameliyle yapmış olduğu Allah için yani uhrevi olarak Yapmış olduğu amel ile asıl manada ahireti Allah'ın rızasını değil de dünyayı istemesinin şirk olduğu bahsi demek bu. Bu manaya geliyor. Yani kul bir amel yapıyor. Bu amelin hepimizin bildiği üzere Allah için yapılması gerek. Ki biz buna ne diyoruz? İhlas, İhlas diyoruz değil mi? Yani amelin içinde bulunması gereken ilk şart ihlas şart. Allah için yapılması. Allah'ın rızasının talep edilmesi. Cennetin istenilerek, ahiretin, uhrevi saadetin arzulanılarak yapılması gereken şarta biz ihlas diyoruz. Bununla ilgili birçok deliller saymıştık. Bunlardan birisi allah Teala'nın şu buyruğuydu. ama umru illa لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِصِينَ Fema umiru, onlara emir olunmamıştır. Kim onlar? İnsanlar ve cinler. İlla liyamudullah. Ancak onlara ne emir olunmuştur? Allah'a ibadet etmeleri. Nasılca ibadet etmeleri? Hangi şekilde? Muhlisine, lahu dîn, dini, ibadeti, yalnızca ona halis kılarak ibadet etmekle emir olunmuşlar. Hünefe ve aynı şekilde hünefe, hanifler olarak. Ne demek ki halif? Şirkten yüz çevrilmiş Şirk ile bağını koparmış lar olarak. Allah'a emanet edilmesi lazım. İşte bundan sonra, yani bu ihlası, tevhidi gerçekleştirdikten sonra kişinin amellerini ne yapması lazım? Bütün amellerini bu esas üzerine bina etmesi lazım. Ayetin devamında da diyor ki, ne diyor ayetin devamında? وَيُقِيمُ الصَّلَىٰهِ وَيُؤْتُ الزَّكَىٰهِ Onlara ne emrolundu? İhlas'tan sonra وَيُقِيمُ sala Namazı ikame etmeleri. وَيُؤْتُ zeka Zekatı vermeleri. Yani namaz, zekat, hac, oruç ve ibadetlerin tüm diğerleri. Hangi esas üzerine olması lazım? İhlas üzerine olması lazım. İşte allah Teala bu ayette Bizlere bunu ne yapıyor? Açıklıyor. Bunu anlatıyor. Yani Allah için yapılması lazım. kişinin ibadetlerini yalnızca Allah'ı arzulayarak Allah'ın yüzünü isteyerek yapması lazım. Ki yapmış olduğu amelden dünyevi bir garat, dünyevi bir maksat, dünyevi bir hedef bekliyorsa onun bu yapmış olduğu amel Şirke girer arkadaşlar. Yani şirk çeşitlerinden bir tanesi de nedir? Budur. Tabi sonra gelecek bunun türleri. Yani nasıl olur da insan yapmış olduğu amel ile uhrevi sevabı değil de dünyevi karşılık bekler. Bunun birçok örnekleri var. Mesela ilim bununla ilgili örnek verirken şunu zikrediyor. Diyor ki mesela müezzin Camide müezzinlik yapan bir kimse. Ezan okumak biliyorsunuz. Faziletli amellerden bir tanesi. Hatta imamlığın mı, müezzinliğin mi daha faziletli olduğu hakkında alimler ihtilafa düşmüşler. Hadislerde kıyamet günü boyunları en uzun olacak olan insanların müezzinler olacağını söylüyor aleyhissalatü vesselam oldukları, yapmış oldukları amelin hayırlı bir amel olduğu dini naslarda naslar ile sabit. Ama bir insan bu ezan okuma ibadetini Allah rızası için değil de okrevi sevap için değil de mesleki hedeflerle, gayelerle yaparsa ne yapmış olur bu kimse? Bu manada şirke düşmüş olur aslı itibariyle bu da riya gibidir diyor elim ehli küçük şirket düşmüş olur. Bayağı bir insan Kur'an öğreniyordur. Kur'an öğrenmek bir ibadet. Ama hedefi aklında olan bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekte öğrenip Allah için okumak, taabbut etmek, ibadet etmek değil de daha sonradan insanlara bunu öğretip de bunun üzerinden para kazanmak ise bu kişi ne yapmış olur? Şirke düşmüş olur. Amelini boşa çıkarmış olur. İşte müellif rahimahullah bizleri şirkin bu kısmından da uyarıyor. Bundan da sakının diyor. Bundan da gafelette olmayın. Dikkat edin. Diyor. Konuyla ilgili bizlere bu mafta bir ayet ben, zikretmiş. Baba, bir de bir de Hadis zikretmiş. Ayette allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah-u Teala مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ Kim dünya hayatını istiyorsa Hedefi dünya hayatıysa وَزِينَتَهَا ve, ve dünyanın dünya hayatının süsü ise İlmehli diyor ki yani Dünya hayatı dünyada kalmak Dünyada uzunca yaşamak Ve dünyanın süsü ise Dünyanın süsü ise Çocuklar, kadın, tarla, mal, mülk, şöhret. Kim diyor bunları istiyorsa, Allah zala böyle buyuruyor. نوفي إليهم أعمالهم فيها. Biz orada, yani dünyada insanlara bu isteklerini, yapmış oldukları ameller ile karşılık olarak bekledikleri bu istekleri ne yapacağız diyor? İfa edeceğiz, vereceğiz. Tam anlamıyla vereceğiz. وهم فيها لا يبخصون. Ve insanlar bu isteklerinden dolayı elde ettikleri karşılıkları elde ettikleri bu nimetler ne yapmayacaklar bir zarar bir eksikliğe uğratılmayacaklar onlar tam olarak kast verilecek. Olayken, Ladinaleyse fil aakhirati Onlar karşılık olarak kendilerine kıyamette sadece ateşin olduğu insanlardır. O hamidama sanou ve dünyada kuşaklırlar ameller. Onların bu salih ameller salih amel gibi gözüken ama ardında dünyevi maksatlar olan ameller ne olmuştur? Habita. Boşa çıkmıştır. Boşa çıkmıştır bu ameller. Çünkü karşılığını ne yaptılar? Gaye olarak, hedef olarak dünyada beklediler. Teminimden de örnek verdiğimiz gibi müezzinlik yapıyor adam. Bunun bu manada büyük bir ibadet olduğunu amaçlayarak insanları Allah'ın bu büyük ibadetine çağıran bir ibadeti yerine getiren bir insan şuurundan çok maaşı düşünüyorsa, memuriyetini düşünüyorsa Allah Teala diyor ki biz dünyada onlara karşılıklarını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Tabu bizler için de geçerli. Yapmış olduğumuz bütün amellerde acaba ne kadar uhrevi sevabı, Allah Teala'nın rızasını, hoşnutluğunu düşünüyoruz? Kendimizi muhakeme haline tutmamız lazım. Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Veya bir adamın hacca gitmeye hiç niyeti yok. Kendisine para kazanmak için bir gelir kapısı olsun diye başkası adına hacca yapmak için yola çıkıyor. Sağa sola haberler vererek ilanlar göndererek işte kimin adına hac yapayım? Kimin babasının, anasının, dedesinin adına hac yapayım? Bana para versin de diyerek bunu ilan ediyorsa, bu da ne yapmış olur? Hac gibi bir ibadetle neyi arzulamış olur? Neyi istemiş olur? Dünyevi bir meta, pal, parayi arzulamış olur. Bu dünyada karşılığını almıştır. Onun yapmış olduğu amel boşadır. Şeyhülislam Mümteyyenin dediği gibi diyor ki, Şeyhülislam Mümteyya Rhammullah kim diyor hac etmek için para alırsa bunda bir sıkıntı yok. Çünkü sen hac etmek istiyorsun. Böyle bir ibadeti yapmak istiyorsun. Daha önce kendi adına yapmışsın hac. Ama oraları bir daha görmek istiyorsun. Bir daha Arafat'ta vakfe durmak istiyorsun. Bir daha minada gecelemek istiyorsun. Bir daha tavuk etmek istiyorsun. Hac etmek istiyorsun yani. Allah için bu ibadet yerine getirmek istiyorsun. Kulluğunu izhar etmek istiyorsun. Ve böyle bir niyet içindeyken sana birisi geldi dedi ki ya ben annem mefat etti annemin adına bir hac yaptırmak istiyorum. Gider misin? Sen de giderim dedin. O kimse sana tamam o zaman senin uçak biletin orada harcayacağın masraflar, yol paranın şu kadar Miktarı sana veriyorum. Al bu parayı git yap. Demek ayrı bir şey. Bir de şöyle bir kimseyi düşünün. Ya işte şöyle gidelim de hacımızı da hem aynı zamanda yapmış oluruz ama biraz para da ayırmış oluruz kenara. Cebimize koyarız. Öbür taraftan da masraflarımızı gideririz. Kemlekete geri döner. Borçlarımızı öderiz. Diğer çıkıp para alarak hac yapmak var. Şeyh Hulusi Efendimiz'in ediyor ki, kim hac yapmak için para alırsa bir beys yok. Ama kim para almak için hac yaparsa onun diyor, ahirette bir nasibi bir payı yoktur. Yani Allah katında alacağı bir ne yok? <gülüyor> Pay yok? Pay yok. Bir mükafat, bir karşılık yok. Bunu En güzel bu meseleyi bu örnekle açıklayabiliriz. Şimdi herkes kendine ne bunu İlke edinmeli. Kaide kural olarak almalı. Asıl hedef, asıl gaye Allah'ın rızası. Allah Teala'nın hoşnutluğu. Namazda, oruçta, her türlü ibadetlerde. Hatta Şeyh, Şeyh, Şeyh Sali'l-Ufeymin Rahim'in Allah'ına diyor ki bazıları diyor, işte namazı anlatırken işte namazda da bir spor vardır, eklemlerin çalışır, işte oruçta da bir rejim vardır, gibi şeylerle açıklanıyor. Tamam evet bunlar gerçek olabilir. Bunların böyle faydaları da vardır ama asıl hedef, asıl gaye, asıl amaç bunlar değildir. Ayette de Allah Tanrı'nın buyurduğu gibi onlara karşılık olarak ahirette ancak ne vardır? İllen nar ateş vardır. Ve habite mâ sana'u ve dünyada yapmış oldukları ameller boşa çıkmıştır. Ve şu anda yapmış oldukları ameller de nedir? Onların batıldır. Yani boşa yapılan sarf edilen çabadır. İnsanın, insana yorgunluktan başka bir ne bırakmaz? Kar bırakmaz. Yani müezzin sabah namazında kalkıp camiye gidip ezan okuyor. Ve bunun karşılığında sadece bir memuriyet, bir para bekliyorsa onun yanında kal kalan ker ay sonunda aldığı ufak bir maaş, bir de sabahın uykusunu bölmesi kalır. Ahirette bunun karşılığını ne yapamaz? Alamaz. Tabi İsra suresinde, İsra suresinin 18. ayetinde allah Teala diyor ki, <gülüyor> Kim bu dünyayı istiyorsa, ...dünyanın isimlerinden bir tanesi de acildir. De, niye acil? Acele. Çabuk, çabuk geçip gittiği için. Çabuk bitecek. Acele. Hızlı olacak. Ve öyle zaten. Herkes şöyle bir baktığında... ...daha dün çocuktuk, daha dün... ...gençtik. Daha dün yeni evlenmiştik. Daha dün yeni çocuk sahibi olmuştuk. Herkes bunları düşündüğü zaman... ...her şeyin çok hızlı bir şekilde seyrettiğini... ...hızlı bir şekilde gittiğini görüyor. Seyrettiğini, hareket ettiğini görüyor bu manayı, bu sebepten dolayı dünya hayatına dünyaya acile deniyor. Ben tale yuridul aajila. Acel lehu fiha ma neşa limen Kim diyor dünya hayatını isterse dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar orada ne yaparız. İstediklerini veririz. Bu az önceki okuduğumuz ayeti bu ayet daraltıyor, hususileştiriyor diyor ilim ehli. Yani dünya karşılığı salih amel işleyen yani dünyalık karşılığı ameller yapan ameller işleyen kimseye her kimseye bu karşılık verilmez. Allah Teala'nın dilediği ve dilediği kadar verir. <gülüyor> dersinde de söylemiştik. Yani insanın amelini Allah için yapması gereken ameli Allah için yapmıyorsa ahiretteki akıbeti cezası çok büyük olacak. Hatta cehennem ateşinin tutuşturulacağı kendileriyle tutuşturulacağı üç kişiden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi Kur'an öğrenen bir tanesi mal sahibi olan bir tanesi de cihad, cihad eden kimseydi. Ebu Hırayla radıyallahu anh bu hadisi cehennem ateşinin kendileriyle ilk tutuşturulacak kimselerle ilgili olan hadisi anlatmadan önce, rivayet etmeden önce bu hadisi hatırladığında baygınlık geçirildiği söyleniyor. Raviler bu şekilde anlatıyor. <gülüyor> Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh. Ben diyor kendisinden kendisine rivayet etti kimseye diyor ki sana Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan duyduğum bir hadis anlatayım mı? Sana Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan duyduğum bir hadis anlatacağım. Ebu Hurayra radıyallahu anh, tam Aleyhissalatu vesselam'la Aleyhissalatu vesselam'dan duyduğu hadis anlatırken ravi diyor ki böyle bir kendinden geçti Ebu Hurayra radıyallahu anh. Çünkü hadisin manası çok büyük. Ağır. Bizlerden her birine, her birimize hitap eden, tehdit eden, korkutan hadis. hadisi. Ebu Hurene diyor ki bu hadisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana bu evde anlatmıştı diyor. Ve bu evde bana anlattığında bizden başka ben ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kimse yoktu diye söze giriyor. Ve sonra kendinden geçiyor. Davud diyor ki: "Sümme asaka ayılıyor. Sümme sonra diyor ayıldı. Feqale evet, le uhaddisenneke hadisen hadathanihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve fi hadha'l beyt ma fihi gayru ahadin ve gayru." Ebu Hurayra kendine yine geliyor diyor ki: "Evet sana ben bu evde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan duyduğum ve o zaman benim ve onun dışında kimsenin olmadığı ondan işittiğim bu hadisi sana anlatayım." Diye yine tekrarlıyor Ebu Hureyra. Yine kendinden geçiyor. Yine korkudan, dehşete kapılıyor. Sonra yüzü üstüne düşüyor Ebu Hureyra radıyallahu anh. Sonra kendine gelip hadis anlatmaya başlıyor. Diyor ki Ebu Hureyra radıyallahu anh. Haddefeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhi bana anlattı ki, dedi ki Allah tebâreke ve te'alâ İzâ kana yevmel kıyâmeh nezere ilel kıyâmeh yağdı ya Allah Teala kıyamet günü kulların arasına iner kulların arasında ne yapmak için hüküm vermek için ve kullu ümmetin jaziye herkes dizi üstüne çökmüş beklemektedir Allah Teala'nın gelmesini bekliyor hesapla hesaba çekmesini hüküm vermesi için herkes huzurda ayakları üstünde dizleri üstünde çökmüş bekliyor fa men يَدْعُوا بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنِ Allah Teala'nın diyor ilk çağırdığı kimse Kur'an'ı ezberleyen kimsedir. Gel bakalım. وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ İkinci çağırdığı kimse ise Allah yolunda öldürülmüş olan kimsedir. وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ Üçüncüsü ise zengin, para, pul, mal, mülk sahibi olmuş kimse. Allah Teala tebaalik taala qari Kur'an okuyan dünyada insanların maşallah ne güzel okuyor, ne güzel öğretiyor, ne kadar da hafızası güçlü. dedi insana Allah taala diyor ki gel bakın, e diyor ki ona elam u'almk ma anzel tu ala rasuli Rasul indirdim. Bu vahyi, bu kitabı, bu Kur'an'ı sana öğretmedim mi? Diyor ki Kari Kale bela ya Rab. Evet bana öğrettin ey Rabbim. Sen bana bu Kur'an'ı öğrettin. Kale Peki diyor Bu öğrendiğin Kur'an'dan ne, ne amel ettin? Ne işledin? Amelin ne? Diyor ki Kari Kuntu aqumu anâ el ve anâ Gece gündüz Namaz kılıyordum. Bu Kur'an'ı okuyordum. Kıyamda bulunuyordum. Fekûlullâhu leh kezebt. Ve tekûlû lehul melâike kezebt. allah Teala diyor ki bu adama kezebt. Yalan söyledin. Sen gece dümdüz namaz kılmış olabilirsin bu Kur'an'da ama senin bu Kur'an'ı öğrenme gayen öğrenme amacın Allah'ın rızası ihlas değil. Melekler de diyor yalan söyledin ve يقول الله له بل اردت ان fakat qila zalik sendiyo bilakis insanlar sana ne güzel kari falanca kari şu adam Kur'an okuyor Kur'an'ı öğrenmiş desinler diye bu işi yaptın sen diye yani Amelinin arkasında yatan niyet Allah'ın rızası ahiret değil Ota bir sahibil mal. Feyakulullah lehu alam wassi aleyke hatta lam tahtaj ila ahad. Para sahibi mal sahibi getirilir. Para denir ki Terki Allah Teala. Yani kimseye ihtiyacın olmayacak bir halde sana mal verdim. Malını genişlettim. Öyle değil mi? Der ki bu zengin galâbela ya Rab. Evet. Ey Allah, ey Rabbim. Kale, ke, kale, sana verdiğim bu mal para ile ne yaptın? Senin yani amelin ne? Ne işledin? Salih amellerin var mı? Yaptıkların ne? Der ki bu adam "Kuntu asilu'r rahim ve atasaddaku. Ben bu bu mal ile yakın akrabalarıma, sıla rahimde bulunur, onlara yardım ederdim. Ondan sonra sadaka verirdim. İnfakta bulunurdum." فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ كَذَبْتِ فَتَقُولُ لَهُ Allah-u Teala de Evet sen gittin akrabalarına para verdin. Eşe dosta para verdin ama senin gayen Allah'ın rızası değildi. Neydi? بَنْ اَرَدْتَ اَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ Fakat قِيلَ ذَلِكَ Sana ne kadar da cömert adam densin diye yaptın diyor Allah-u Teala Ne kadar cömert, ne kadar zengin. E zaten de diyor sen bunun karşılığını aldın. Sana dünyada da ne dendi? Cömert. cömert. Ne cömert adam dendi. Karşılığını aldın. وَيُتَابِ اللَّذ۪ي قُزِ لَف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda öldürülen getirilir ve ona sorulur. Yani ne, uğra, ne uğurda öldürüldün sen? ve يقول أمرت بالجهاد ben Allah yolunda cihada çıkmakla emrolundum senin yolunda cihada çıkmakla emrolundum ey Allah'ım ve ben cihada çıktım ve senin uğruna öldüm öldürüldüm Allah Teala der ki ve Allah Teala der ki yalan söyledin sen yalan söyle. Melekler de der ki, yalan söylüyor. Ve يقول fakat qil zalik. Allah Teala diyor ki bu kimseye. Sen aslında bu meydanda savaşırken sana ne kadar da kahraman, ne kadar da cesur densin diye savaştın. Ve sana da bu dendi. Yani sen dünyevi karşılığı aldın, elde ettin. Ay Ayet-i kerimenden kim dünya hayatını, ben yürüyül hayat et dünya veziyına dünya hayatını isterse, onun süsünü isterse, ne diyor? Ne, ne diyor otur? ilehim O istedikleri karşılıkları biz dünyada onlara ne yaparız diyor? <gülüyor> Veririz. Bak mahallesi de diyor ki Allah Teala kula sana diyor kari densin, okuyor densin, ne güzel de okuyu densin diye okulun sana dendi dünyada yani, karşılığını aldın. Cemak densin diye verdin. ...sana cömert dendi karşılığını elde ettin. Kahraman, ...gesur, ne yiğit, ...venilsin diye savaştın. E bunu da elde ettin. Artık bunların... ...cezası öbür tarafta başlıyor. Çünkü bu yaptıkları amellerin... ...karşılığını ne yaptılar bu kimseler? Dünyada tükettiler. Dünyada elde ettiler. Dünyada aldılar. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve sellem ثم daraba Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ala rükbeteyn fekâle ya Ebu Hureyre diyor ki aleyhi sallallahu dizime vurdu. İki dizime birden vurdu. Ve dedi ki ey Ebu Hureyre ulaike thelâfe evvelu halqillâhi tusahharu bihimun nâr yevmel kıyâme bu hiç kimse var ya allah Teala'nın kıyamet günü cehennem ateşini tutuşturacağı ilk tutuşturacağı kimselerdir. Dedi diyor. <gülüyor> i̇şte sahabenin arkadaşlar yani e, duyduğu hadisi hadisten ne şekilde etkilendiğini burada görüyorsunuz. İlk olarak bu hadisa muru istifade ediyoruz. Bunu anlıyoruz değil mi? Yani hadis anlatacak duyduğu hadisi rivayet edecek kendinden geçiyor abi. Olayın dehşetinden, olayın büyüklüğünden. İkincisi Hadiste arkadaşlar bir tehdit var. Bu tehdit dünyada amel işleyip bu ameliyle Allah'ın rızasını gözetmeyip dünyevi maksatları hedefleyen kimselerin cezası ve onlara bir tehdit. Ve cehennem ateşinin ilk tutuşturulacağı insanlar bunlar. Şeyh Hulusi'nin Teymiye'den de örnek verdik az önce. Onun sözünü naklettik. Hacı örneğini verdik. İşte bu da tevhidi zedeleyen, tevhidi bozan amellerden bir tanesi. Eken ve şirk olan bir amel. Devamlı müellif rahimahullah bizlere Ebu Hurayra radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisi naklediyor. O hadisi İmam Bukhari rivayet etmiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ve fissahi an eb-i hurayratu radiyallahu anh Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ta ise dinar Dinar'ın kölesi, dinar'ın kulu helak olsun ya da helak oldu. İki türlü de tercüme edebiliriz Türkçe'ye. Yani iki türlü de anlayabiliriz hadisi. Alimler o şekilde anlayabiliriz. Yani buradaki Helak oldu diye tercüme edersek burada ne var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir haber veriyor. Değil mi? Diyor ki: "Dinarın kulu helak olmuştur. O bilsin. Bilsin ki helak olmuştur." Yahut da şöyle de anlayabiliriz. "Dinarın kulu" Tabii dinar ne? Dinarın ne olduğunu biliyor musunuz? Altın para. Altın para. "Paranın kulu helak olsun." Bu da bir ne var burada? Beddua var. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir beddua. İki türlü de ne yapılabilir? Anlaşılabilir. Aleyhisselatü Vesselam paranın peşine takılıp bütün hedefinin gayesini para yapan, dinar yapan, dirhem yapan adam hakkında bakın ne yapıyor? Beddua okuyor. Diyor ki dinarın, altın paranın kulu helak olsun. Ve onu ne olarak vasf ediyor? Paranın kulu olarak, paranın kölesi olarak. Yani dünya hayatında aklından çıkarmayan, gece rüyasında onunla yatan, sabah onunla kalkan, yapmış olduğu amellerinde bile insanlara sırf parasını kazanmak için, insanlara insanların üzerinden kar etmek için ameller yapan kimsenin vasfı hadislerine olarak geliyor. Bakın, dinarın kulu, dinarın kölesi. Ta ise abdud dinar, ta ise dirhem. ne arkadaşlar? Dirhem'de gümüş. Gümüş para. Tabi bunların belli gramajları var. Yani hadislerde geçen dinarın ve dirhemin. Ta ise abdul hamifa. elbisenin kulu, elbisenin kölesi olan helak olsun. Ya da helak olmuştur. Azada vardır ki yani elbiseye giyme kuşama öyle önem verir ki hadisin başında geçen adam gibi paraya ve önem veren adam gibi işi güzü nedir? Kılık kıyafettir. Yeni bir şeyler almaktır. Onun için ne var Dünyanın kölesi olmuştur. Onun kölesi olmuştur. <gülüyor> Ta ise Abdülhamile diyor ki döşeğin, örtünün kulu, abdü helak olmuştur. Bazı senelerde var ki Eşyanın kölesi olmuştur. Bakarsın böyle. Yani arabası için, arabasını alacağı bir şey için ev alacağı bir şey için yapmayacağı şey yoktur. Bütün dünyasını onun için koşturur, ayağa kaldırır. Aleyhisselatü şimdi bunun özelliğini anlatıyor. Bu adamın özelliğini anlatıyor. Nedir bu adamın özelliği? o Düş. Kendisine verilirse, nimet gelirse Allah'tan razıya. Razıdır şahitçi olmaz ve illem yu'ta sakhita ama bir de kendisine verilmez ise, bir de kendisinden nimet kesilirse sabır sakhita öfkelenir sağa sola saldırır isyan ederken görürsünüz onu ne yaptık da bizim başımıza geldi yani daha önce söyledik ya ta ise ve nitukise diyor ki aleyhissalatü vesselam Helak olsun. Durumu bu olan adam helak olsun. Van ise. Tepe taklak değersiz. Ale sıtı bakın ne kadar ağır konuşuyor. Ve iza şike diyor diken battığı zaman onu çıkaramazsın. Yani. Ve da bu adam ayağına diken bassa dahi ne yapamaz onu? Çıkartamaz. Bu kadar aslında acizdir. Yani paranın kulu olan altının, gümüşün kulu olan, bütün hesaplarını onun üzerinden yapan insanın durumu bu. Tuba li abdin ahaza bi enani ferasihi fi sabilillah. Bir de şöyle bir kul var. Bir de şöyle bir abd var. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki Tuba lehu. Ne demek Tuba? Müjdeler olsun. Yani onun işi kolay olsun, işi bereketli olsun. Müjdeler olsun. Yahut da daha dar manayla Tuğba'nın cennette bir ağaç olduğunu söyleniyor. Bazı hadisler var, bazı hadisler zayıf. Okul ki akaza bi'inani ferasihi fisebi'lillah Atının dizginini <gülüyor> Allah yolunda tutmuştur. Atını çekmektedir. Eş'a fe'agbar <gülüyor> aşعى رأسه مغبرة saçları dağınık ayakları toz topraktır o adamın imkan <gülüyor> fi'l o adamı allah yolunda çıkan ordunun bekçisi yapsan bekçiliği kabul eder onu ordunun arka saflarına destek güçlere koysan o yere yine ifa eder çünkü umurunda, çünkü hedefinde, çünkü gayesinde olan şey sadece Allah'ın rızası. rızasıdır. O orduya atıyla gelip katılmasının sebebi ganimet değildir. Allah'ın rızası. İşte aleyh Aleyhissalatullah. Tuba Alehu. Tuba. Yani, müjdeler olsun ona. Yani öyle bir vasıftadır ki bu adam, izin istese ona izin verilmez. Yani böyle de bir miskin. Yani hadislere dikkat edin. Hani bazıları var, ya işte sizler de hani Hırist-i Senuk'taki gibi sağ yanına vurursa, sol yanına çevir, oraya da vursun. Manalı hadisler söylüyorsunuz. Hocam, yani Müslüman, çığırtkan olmalı, Müslüman hakkını edirmemeli. Her zaman öyle değil arkadaşlar. Her şey yerli yerinde olması lazım. Allah-u Teala'nın bazı kulları var ki insanlar onları gördüğü zaman akarlar böyle saçları dağınak aynanın karşısında her gün geçip taramamış Bazıları vardır kadın gibi her gün aynanın karşısına geçer. Kişisel bakım diyorlar ya hani günümüzde kişisel bakımıyla saatlerini geçirir. Şimdi görüyoruz erkekler. Artık e, kaşlarını bile aldıran erkekler var. Berbere gidip suratını ağda yaptıran erkekler var. Tamam. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam hadisede sahabelerden de rivayet olmuyor. Aleyhisselatü Vesselam her gün sık sık saçların sakalların paranmasını ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Nehidiyor. Müslüman ölçülü olacak. Mesela İmam Ahmed'in İmam Müslim'in Ebu Hurayra'dan rivayet etmiş olduğu hadiste, merfuk hadiste, şöyle deniyor, diyor ki aleyhissalatü vesselam, رُبَّ أَشْعَسَ مَدْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَا بَرَّ Öyle kimseler vardır ki, böyle saçı başı dağınıktır. Yani gören kimse miskin zanneder. Sessiz, kendi başında. Hani, böyle, Allah'ın rızasını isteyen, Allah için, şeylerden vazgeçebilen öyle insanlar vardır ki kapılardan diyor yeri gönderilir diyor Resulullah. Bu adamlar kapılardan sokulmaz. Bugün de öyle değil mi yani sakallısın diye adam seni kapıdan daha girmeden ne yapıyor? Seni defetmeye çalışıyor. İşte diyor Aleyhisselam öyle insanlar vardır ki bunları aksama Allah yemin etseler Allah adına yemin etseler bir şey için Allah Teala diyor onların yeminlerinde ne var? yerine getirir. Onların yeminlerini yerine getirir. Gerçekten kullar arasında, Allah'ın kulları arasında böyle insanlar var. Tabi bu makama, bu mertebeye ancak nasıl erişilebilir? Takvayla, ihlas ile. Bunlar ümmetin arasında öyle çok olan insanlar değil. İşte hadisinde diyor ki aleyhissalatü vesselam, atının dizgeninden tutup orduya gelen böyle ayakları Allah yolunda toz toprağa ka karışmış. Allah için hizmet ediyor. Bekçilere konulsa bekçilikte görev Arka safa konulsa arka safta yerini alan İzin istese kendisine izin verilmeyecek bir kimse. Yani bir şey için izin istiyor. Bir şey yapılmasını istiyor. Diğer biraz önce okumuş olduğumuz hadise gibi kapıdan geri gönderilen bir adam. وَاِنْ وَا شَفَعَ لَمْ يُشْفَعَ aracı olsa aracılığı kabul olmaz. Ama Allah katında öyle bir adam ki bu aleyhi Vesselam onu öyle müjdeliyor ki bu adam yemin etse bir şey hakkında şu şöyle olsun dese şöyle olmalı deyip yemin etse Allah onun yeminini ne yapar? Yerine getirir. Veya bu hadis haber verdiği gibi ona müjdeler olur. Bu da bize gösteriyor ki arkadaşlar, kul, bütün amellerinde, namazında, orucunda, ilim talep etmesinde, Kur'an öğrenmesinde, her şeyde, neyi arzulamalı, neyi hedeflemeli? İhlası. Allah'ın Çünkü bu da tevhid-i bir konu. Bu sebeple müellif ne yapmış? Bunu kitabına koymuş. Kitabına derc etmiş. Bazı insanlar var. Gıda işi yapıyor. Süt satıyor mesela. Sırf insanlar kendisine güvensin diye ne yapıyor Sakal bırakıyor. Yani insanlar gelsin benden alışveriş yapsın. Çünkü işte sakallı olduğumu yorurlarse benim sütle su karıştırmadığımı ne yaparlar? İnanırlar. Bu adam o süt satışıyla dünyadaki karşılığını zaten almıştır. Bu sakal bırakma ibadetinden hiçbir karşılığı yoktur. Dağıtıldır onlara. İşte bu adam yerine kendimizi koyalım. Kendi amellerimizi tartalım. Kendimizi izah çekelim. Tevhidimizi, akidemizi ne yapmayalım? Bu şirk ile, bu hastalıkla, bu belayla, bu musibetle sedelemeyelim. Lekelemeyelim. Evet konuyla ilgili dikkat çekilen meselelere müellif rahimehullah zikrettiği meseleleri okuyalım. Evet. evet. Dikkat çekilen konular. insanın ahiret ameli ile dünyayı istemesinin şirkten olduğu. Hud suresinin söz konusu ayetlerinin tefsirinin konuya ışık tutuşu. İlk okumuş olduğumuz ayet. Evet. Müslüman bir insanın da tutumu sebebiyle dinarın kulu, dirhemin kulu, elbisenin kulu diye isimlendirilebilmesi. Evet. Harbi aşarsa ne yapabilir? Müslüman da olsa ona denilebilir. Paranın kulu olmuş denilebilir. Evet. Bu isimlendirmenin o kimseye istediği verilince razı olup sevinmesi şayet mahrum edilse öfkelenip bunu kabullenmemesiyle açıklanışı. Yani bu kötü bir vasıf. İnsanlar için, insanlar arasında da bu çok kötü bir vasıf. Yani bakarsın, adama yıllarca verirsin, yıllarca yanında sahip, çı sahip çıkarsın, yanında tutarsın. Ama bir, bir gün vermediğin zaman bakarsın ki dünyaya kaldırır. Bu işte paranın kulu olmuş, paranın kölesi olmuş insanın özelliklerinden bir özelliğidir. Ama bazıları da ki o günün bir gider. Veyahut da sabreder. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böylesi hakkında helak olup yıkılmış ne istese tersiz olmuştur demesi. Evet. Ya olmuştur ya da olsun. İki türlü de anlayabiliriz dedik değil mi hadisi? Yani ya haber babından Peygamber, Peygamber aleyhissalatu vesselam bizlere haber veriyor. Ta ise helak olmuştur. Yahut helak olsun. Evet. Yine onun sallallahu aleyhi ve sellem bir yerine diken batsa onu çıkarmaya dahi takati yoktur sözü. Evet. Bu ya onun bir vasfıdır ya da aleyhisselatü vesselam, yani diken batsın onu çıkaramasın. Anasını da bir ona duadır. Allah yolundaki mücahidin ise söz edilen onca vasfıyla övülmesi. Allah yolunda cihad eden gayesi cihad olan, ganimet olmayan, Allah'ın rızası olan, uhrevi sab olan kimsenin hakkında Aleyhisselam'a selam sela etmesi, onu ölmesi. Evet, bununla yetinelim. Söyleyeceklerimiz bu vakla ilgili bununla sınırlı. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik illa